Önümdeki yüksek kum tepesinin doruğunda kımıldayan tuhaf bir görüntü takılıyor gözüme. Bir hayvan mı yoksa? Yitik deve olmasın? Fakat daha dikkatli bakınca bunun kımıldayan kum tepesinin bizzat kendi doruğu olduğunu anlıyorum. Doruk yarıla devrile, yavaşça kırılan bir dalganın doruğu gibi bana doğru eriyip akarak ileri doğru hafif hafif kımıldıyor. Kum tepesinin ardından kasvetli, bulanık bir kızıllık göğe akıyor. Bu kızıllığın altında tepenin süleyeti sert çizgilerini kaybedip önüne aniden bir tül gerilmişçesine gittikçe belirsizleşiyor ve çölü süratle kızıl bir alaca karanlık kaplıyor. Tepemde ve çevremde bir kum bulutu dönüp duruyor ve birdenbire rüzgar vadiyi kuvvetli patlayışlarla çalkalayarak bütün yönlerden kükremeye başlıyor. İlk tepenin kaya devrile yaptığı hareket görüş alanındaki bütün öteki tepelere de ulaşıyor. Göğün kararı pas rengini alması 1 dakika sürüyor. Ortalık kızıl bir sis halinde, günü gündüzü örten bir kum anaforuyla çalkalanıyor. Bu düpedüz bir kum fırtınası. Dehşete kapılarak yere çöken devem doğrulmak istiyor. Artık bir fırtına haline alan rüzgâr da ayakta kalmaya çalışarak yularından tutup aşağı çekiyor ve sonunda ön ayaklarını ve ardından daha güvenli olsun diye arka ayaklarından birini bükmeyi başarıyor. Sonra kendimi yere atarak yemi başıma çekiyorum. Savrulan kumlarla boğulmamak için yüzümü hayvanın koltuk altlarına bastırıyorum. Aynı güdüyle hayvanın da burnunu benim omzuma bastırdığını hissediyorum. Devenin gövdesinden yararlanıp da koruyamadığım uzuvlarımdan başlayarak kumla örtüldüğümü fark ediyor ve zaman zaman silkinerek gömülüp kalmaktan koruyorum kendimi. Boşuna telaşa kapılmıyorum. Çünkü çölde karşılaştığım ilk kum fırtınası değil bu. Açık bir yelken gibi, hayır, bir bayrak gibi çırpınıp duran pelerinime, sefere çıkan bir bedevi ordusunun taşıdığı sancaklar gibi, ya da tıpkı dört beş yıl önce hacdan sonra Arafat'tan Mekke'ye dönen, aralarında benim de bulunduğum, binlerce necitli bedevi süvarinin başları üzerinde çırpınan sancaklar gibi, dövünüp duran pelerinime sarınarak, fırtınanın dinmesini bekleyip, rüzgarın uğultusunu dinlemekten başka bir şey yapamamak. Benim... İkinci haccımdı o. Yarımadanın iç bölgelerinde bir yıl harcamış, mübarek şehrin doğusunda, Arafat Ovası'nda hac cemaatine yetişebilecek şekilde Mekke'ye tam zamanında dönmeyi başarmıştım. Arafattan dönerken beyazlar giyinmiş bir necitli bedevi kalabalığı ortasında buldum kendimi. Tozlu ovada bal sarısı, altın sarısı, kızıl kahverengi develer üzerinde dört nala giden beyaz ihramlı bir süvariler denizi, gürleyen, yeri göğüsarsan karşı konmaz dalgalar gibi sürükleyip götüren binlerce devenin dört nala akışı rüzgarda uluyan kabile sancakları çeşitli kabilelere mensup süvarilerin kendi kabilelerini öven haykırışları dalgaların üzerinde her müfrezenin kendi kabile cetlerine ait savaşçı alametler çünkü necitler için Orta Arabistan yaylasının insanları için savaşta da, Hac da aynı kaynaktan fışkırtmaktaydı. Ve başka ülkelerden, Mısır'dan, Hindistan'dan, Kuzey Afrika'dan ve Cava'dan gelen ve böylesine çılgın bir huruca alışkın olmayan on binlerce hacı, biz yaklaşırken panik içinde dağılıyorlardı. Bu kasırga gibi geçen kalabalığın önünde hiç kimse duramazdı. Bu dört nala akıp giden binlerce tepeciğin ortasında, eğerden aşağı düşen süvarinin kısmeti de paramparça olup, Apansız ölmekten başka bir şey olamazdı. Çılgın bir koşuydu. Ama yine de bu çılgınlığa katılmaktan kendimi alamadım. İçimde vahşi bir mutluluk, O coşku anına, O mahşeri kargaşaya, O uğultuya kaptırdım kendimi. Yüzümü yalayarak geçen rüzgar, Bir daha asla bir yabancı olmayacaksın halkın arasında, Diye fısıldıyordu kulağımı. Bir daha asla. Ve şimdi, Abayeme sarılmış olarak kum üzerinde uzanmış yatarken, Kum fırtınasının uğultusu yankılanıyor sanki. Bir daha asla bir yabancı olmayacaksın. Evet, artık bir yabancı değilim. Arabistan evim oldu benim. Batılı geçmişim bulanık, uzak bir düş sanki. Büsbütün unutamayacağım kadar reel, ama şimdinin bir parçası olamayacak kadar da realitenin dışında. Kendimi düşsel bir uyuşukluğa kaptırmış değilim. Tersine bir şehirde söz gelimi içinde Arap bir karım, bir oğlum ve ilk dönem İslam tarihi üzerine yazılmış kitaplarla dolu bir kütüphane bulunan, Medine'de şöyle birkaç ay kalacak olsam, sıkılmaya. Eğlenme hareketi, çölün kuru, sert havasını, develerin kokusunu, deve semerinin uyku çağıran sallantısını özlemeye başlıyorum. İşin garibi, 32 yaşın biraz üzerindeyim. Ve neredeyse, kendimi bildim bileli, beni öylesine huzursuz kılan, ''Beni tehlikeden tehlikeye, rastlantıdan rastlantıya sürükleyip duran bu gezip dolaşmak dürtüsü, macera düşkünlüğünden çok, dünyada bana ait sükun dolu köşeyi bulmak tutkusundan, başıma gelenlerle düşündüklerim, hissettiklerim ve arzuladıklarım arasında açık, yalın bir ilişki kurabildiğim o denge noktasına ulaşmak tutkusundan gücünü alıyor.'' Ve kanaatlerimde yanılmıyorsam eğer, beni Avrupa'da doğup büyümüş olmanın sürüklediği bütün öteki şeylerden kopararak, zaman içinde hem idrak tarzı ve zihniyet olarak ve hem de dış tezahürleriyle apayrı bir dünyaya çekip götüren saik de, işte bu içe yönelik keşif tutkusu oldu. Sonunda fırtına diniyor ve ben çevremde tepelinen kumlardan sırılıp çıkıyorum. Devem yarı yarıya kuma gömülmüş durumda. Fakat bu onun çok karşılaştığı bir hal olduğundan bir tehlikesi yok. Fırtına ilk bakışta ağzımı, burnumu ve kulaklarımı kumla doldurup, eğer üzerindeki koyun postunu koparıp götürmekten başka bir kayba yol açmamış görünüyor. Fakat asıl büyük kaybımı fark etmem fazla vakit almıyor. Çevremdeki kum tepeleri silüetlerini tamamen değiştirmişler. Benim bıraktığım izler de, yitik deveninkiler de yok olup gitmişler. Yepyeni, dokunulmamış bir çölün ortasında dikilip kalıyor. Güneşin ve çölde yolculuk yapmaya alışık olanlarda bir içgüdü haline almış olan genel yön duygusunun yardımıyla, konak yerine dönmekten ya da en azından dönmeye çalışmaktan başka yapacak bir şey kalmıyor. Fakat bu ilk yardımcı unsur da öyle bütünüyle bel bağlanacak türden şeyler değil. Çünkü, kum tepeleri sizin doğu doğru bir çizgi takip etmenize seçtiğiniz yönde sürüp gitmenize izin vermezler fırtına iyiden iyiye susatmıştı beni oysa ben konak yerinden sadece birkaç saat uzaklaştığıma hükmederek su tulumundaki suyu son damlasına kadar çoktan içip bitirmiştim yine de konak yerinden fazla uzak olamayıp bindiğim deveye gelince En son iki gün önce bu kuyunun başında verdiğimiz son moladan bu yana hiç su içememiş olmasına rağmen, emektar bir yol arkadaşı olarak beni geri götüreceği konusunda ona güvenilebilir. Burnunu kampın bulunduğuna hükmettiğim yöne çeviriyorum ve hızlı adımlarla yola koyuluyoruz. Bir saat, iki saat, üç saat geçiyor, henüz zeytten de kamp yerinden de iz yok ortada. Portakal renkli tepelerin hiçbiri tanıdık bir görünüş taşımıyor. Hani fırtına çıkmış olmasaydı da buralarda tanıdık bir şeyler bulmak aynı ölçüde zordu gerçekten. İkindiye doğru ileride kumun içinden yükselip çıkan granit kayalara rastlıyorum. Issız bucaksız kumsalda bu öylesine az rastlanılan bir şey ki hemen tanıyorum onları. Zeytle ben dün öğleden sonra gece için konaklamadan biraz önce geçmiştik önlerinden. Büyük bir ferahlık duyuyorum. Zeydi bulacağımı tahmin ettiğim yerden pek tabi daha epeyce uzakta. Şöyle birkaç millik bir mesafede olsa da dün yaptığımız gibi sadece güneybatı yönünde devam ederek onu bulmak artık o kadar zor gibi görünmüyor bana. Hatırladığıma göre bu kayalarla konakladığım yer arasında üç saatlik bir yol vardı. Fakat üç saatten fazla yol aldığım halde Zeyt'ten bir iz yok henüz. Yanlış yola mı saptım? Güneşin hareketini dikkatle izleyerek ileri doğru sürekli güneybatı yönünde yola devam ediyorum. İki saat daha geçip gidiyor. Ne konakladığım yer ne de zeyt var görünürdü. Gece çöktüğü zaman artık daha fazla devam etmenin anlamsız olduğunu düşünüyorum. En iyisi kalıp güneşini beklemek. Deveyi çöktürerek aşağı iniyorum. Biraz hurma yemeye çalışıyorum ama çok susuzum. Yutamıyorum. Bu yüzden çıkarıp onları deveye veriyorum ve başımı onun gövdesine yaslayarak uzanıp yatıyorum. Düzensiz bir uyku, uykuyla uyanıklık arası geçen saatler. Yorgunluk içinde dalıp gittiğim ama gittikçe dayanılmaz bir hal alan susuzluğun çekip kopardığı bir düşler zinciri ve insanın içinde derinden bir yerlerde yaklaşmak istemediği, düşünmekten kaçındığı o kurşuni yapışkan, kıpır kıpır korku ya yolumu bulamazsam, ya zeyde ve su tulumlarına varamazsam. Çünkü bildiğim kadarıyla bütün yönlerde günlerce sürecek mesafelerde bile ne su, ne de herhangi bir yerleşim bölgesi vardı. Çölün ortasındayım. Şafakla birlikte yola çıktım. Dün gece yatarken gereğinden fazla güneye gittiğimi ve bunun içinde Zeyd'in bulunduğum yerin kuzey kuzeydoğusunda bir yerlerde kalmış olması gerektiğini hesaplamıştım. Böylece kuzey kuzeydoğu yönünde yol alıyoruz. Aç, susuz ve bitkin. Kum tepelerinin çevresini bir sağdan, bir soldan dolaşıp vadiden vadiye sürekli zikzaklar çizerek Öğren üzere mola veriyoruz. Dilim çatlak, kuru bir kösele parçası gibi damağıma yapışıyor. Boğazım sızlıyor. Gözlerim kan çanağına dönmüş. Devemin karnına yaslanarak yüzümü ile örtüp bir süre uyumaya çalışıyorum. Fakat boşuna. Öğleden sonra yeniden yollara düşüyoruz. Bu sefer daha doğuya doğru. Çünkü fazlasıyla batıya gittiğimizi anlıyorum şimdi. Henüz ortalıkta ne zeyt var ne de kamp yeri.